Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlayan mesunan Erol çok Eyvallah sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Bugünkü konuğum İlter Yeni de. Hoş geldiniz İlter Hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ee, sevgili dinleyiciler, İlter Hoca ile biz Antalya'da ekoloji çalıştayında tanıştık. Ee, gayet güzel bir sunum yapmıştı İlter Hoca. Ee, ben size e, İlter Hoca'yı önce bir tanıtayım. İlter Yeni Dede İstanbul'da 1981 yılında dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini Yedikule İlkokulu ve Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2003 yılında doktor olarak mezun oldu. 2008 yılında ise kadın hastalıkları ve doğum uzmanı unvanını aldı. Yeni Dede uzmanlık eğitimini sonrası ilaç sektörüne yöneticiliği takiben, 8 yıl Sağlık Bakanlığı'nda uzman hekim olarak çalıştıktan sonra Son bir yıldır hem özel bir tıp fakültesinde doktor, öğretim üyesi hem de uzman hekim olarak görev yapmakta. Kendisi uzmanlık alanı yanında iklim, çevre, beslenme ve halk sağlığı konularında araştırma ve bilgilendirme çalışmalarına devam etmektedir. Ee, biz İlter Hocayla e, iklim dostu sürdürülebilir beslenmeyi konuşacağız. E, hocam ne dersiniz? E, İklim krizinin ortaya çıkışında insanın rolü ve beslenme sisteminin etkileri desem neler söylersiniz onunla mı başlasak? Evet çok iyi olur çünkü iklim krizini yaratan insanın kendisi yani bu zaten su götürmez bir gerçek artık birçok bilimsel çalışmayla da ortaya kondu. Ama bunların işlerine bir tanesi var ki iklimsel değişikliği adeta tetikleyen bu gidişatı hızlandıran bir tüketim sürecinin bir ürünü olarak ortaya çıkıyor bu sonuçlar. O yüzden bu konuyu biraz açmak gerekecek. Bir sürü iklim krizine e, su, göt, su taşıyan, onun hızlandıran faktör var ama bunlardan belki en önlenebilir insanın yaşam kalitesini arttırarak bir taraftan da iklim krizini tersine çevirecek yaklaşım olarak en kolay, en kolay demeyeyim de belki en e, yapılabilir sanki beslenme değişikliği gibi. Evet, hayata var. geçirilebilir olan hızla. <gülüyor> Aynen öyle. Diğerlerini çok etkilemiyor çünkü bireysel kararlar değil bunlar ama bireysel karar olarak beslenme belki en kolay ayak denilebilir. Evet hocam. E... Peki şu ana kadar e, bitkisel beslenmenin e, gezegen için gerekliliğinden bahsettik ve hani beslenme biçimimize göre ge gereken tarım arazisi yoğunluğu ve ormanların yok oluşu sorunları var. Beslenme söz konusu olduğunda iki şey yöne çıkıyor. Kalori ve pro protein. Bu iki yönün sebep olduğu sera gazı meselesini konuştuk. Antalya'daki ekoloji çalıştayında bunu istatistikler üzerinden çok güzel anlatmıştınız. Az önce söylediğim şeyleri de daha sonra el alırız isterseniz. Şimdi şöyle, insan beslenmesinde temel şey insanın yaşamını sürdürmesini sağlayacak. Gıda bileşenlerini alması. Bunlar da e, çoktan azalara doğru olursak işte su, karbonhidrat ki bu vücudun temel yakıtıdır. İşte ondan sonra protein, yağ, vitaminler, bazı eser elementler e, gibi gibi bazı maddeler vardır. Bunları elde ederken e, çeşitli formülasyonlar ya da karışımlar halinde biz bunu yiyoruz. Yoksa hiçbirini ayrı ayrı su olarak aldım, karbonhidrat olarak aldım, protein aldım diye böyle tek başına Ayrı öğeler diye bunlar, işte bunlar Almanın yolu çeşitleniyor. Bu öğeler hayvansal ürünlerde de var, kilerde de var. Ee, ancak de bu hayvansal ürünlerle bitkisel ürünlerin insan sağlığı üzerine olan etkileri bir tarafa, bir de gezegen sağlığı üzerine olan etkileri var. İnsanlar genel olarak hayvansal gıdaların ve bunlardan gelen kalorinin, proteinin çok yaşamsal olduğunu, bunlarsız yaşanmayacağını, sağlıklı bir yaşamın bunlar olmadan mümkün olmayacağını hep şimdiye kadar düşündüler ve ortaya koyacak çalışmalar yaptılar. Ancak artık günümüzde bilimin de yardımıyla biz bunun böyle olmadığını öğrendik. Yani topraktan gelen gıdaların esasında insan için primer yani öncelikli olması gerektiğini hem sağlığı sürdürmek için hem de gezegen üzerinde insan yaşamını sürdürmek için limi insan yaşamına uygun sınırda tutabilmek ve kaynakları e, koruyabilmek için bitkisel beslenmeden başka bir çözüm olmadığını görmüş olduk böylece. Burada belki değinmek gereken şey şu. Temelde bizim ihtiyacımız işte bu saydığım gibi şeker, daha doğrusu karbonhidrat, protein ve diğer şeyler. Bunları çoğunu biz zaten topraktan gelen ürünlerle alıyoruz. İnsanlar bunu düşünmeden otomatik olarak her ne kadar hayvansal gıda temelini düşünseler de biz zaten aldığımız proteinin de kalorinin de çoğunu zaten Topraktan alıyoruz ve bunu almamızın en sağlıklı ve en verimli yolu bu. Çünkü araya herhangi bir aracı koymadan ürünün kendisini bedenimize alıp işleyip faydalanıyoruz. Araya bir hayvan koyarsak eğer yani hayvandan gelen üründen bu elde edilirse onun yetiştirmesi, büyümesi, onun ihtiyaçlarını gözetme ve onun arkasında onun çıktılarını yönetme, onun e, çıkardığı atıkları yönetme bir sürü faktör oraya girdiği gibi bir de üstüne oradan gelen kaloriyi elde etmek için ya da protein elde etmek için çok daha fazlasını koymak gerekiyor. Normalde sizin bir öğünüzde yediğiniz gıdadan gelen bir kalori için topraktan gelen bir kaloriye ya da bir birim alana ihtiyaç varken aynı kaloriyi bir hayvandan elde etmeye çalışırsa insan toprak alanı olarak hemen hemen en az 5 kat alana ihtiyaç duyduğu gibi kalori olarak da 5 kat 10 kat daha fazla kalori alet gerekiyor. Bu ne demek yani siz bir kilogram mercimek yediğinizde o bir kilogram mercimek için bir birim alana ihtiyaç varken bir birim suya ihtiyaç varken siz bir birim aynı miktarda et yediğinizde aynı doyuruculukta bir ya da et yediğinizde diyelim bunun için en az 5 kat fazla toprak en az 25 kat 30 kat fazla su en az bir 10-15 kat daha fazla enerjiye kaloriye ihtiyacınız var bunu yapmak için ve bir taraftan da bunun yan, yan bazı sorunları var çünkü bu hayvanların ürettiği dışkılar var idrar var bunların hastalıkları var. Bunları sağaltmak için hacamana antibiyotikler, paralar vesaireler var. Bütün bunları hesaba katınca esasında insanın sağlıklı kalması için gereken beslenmeyi e, elde etmenin en verimsiz yolu diyebiliriz hayvansal ürünler için. Hocam e, şeyde Antalya'daki çalıştayda böyle istatistikler vermiştiniz. Yaklaşık olarak o istatistikler aklınızda mı? Mesela işte e, şu kadar kalori için e, şu... Ya da şu kadar protein için ne kadar e, bitkisel şey Tabii. gerekiyor ve onun yarattığı e, işte sere gazı ondan sonra... E... Başka etkileri karbon ayak izi yani düşündüğümüzde işte e, hayvansal beslenmenin yarattığı gezegen üzerindeki tahribat açısından o istatistikler gerçekten şeydi hani e, çok çok ikna ediciydi ya ben mesela o salonda gördüğüm kadarıyla yani omnivor beslenen insanlar dahil herkes böyle bir ikna olmuşlukla çıktı bugün gün sizin. Evet ben hemen tabi onlardan bahsedeyim size. Şimdi normalde e, bizim yediğimiz kalorinin yaklaşık olarak birçokçası bizim normalde aldığımız kalorinin ve proteinin hemen hemen 80'inden fazlası şeyden gelmesine rağmen topraktan gelmesine rağmen kullanılan toprak alanına baktığımızda bu beslenmenin topraktan gelen kısmıyla kısmında kullanılan toprak alanının çok az olduğunu ancak bu geri kalan %20'lik besinin hayvansal besin elde edilmesi için kullanılan toprak alanının çok daha fazla olduğunu esasında gördük. Burada e, burada geri bir adım atıp da eğer biz buradan aldığımız zaten çok az olan insan beslenmesinde temel ihtiyaç olarak e, tamamlamamız gereken proteini ya da karbonhidratı ya da kaloriye yine topraktan almaya kalkarsak şu an e, bu hayvansal üretim için kullanılan gerek e, kaynakları gerek toprağı gerek temiz su hepsini kullanmıyor olacağız. Bunları sadece hemen hemen beşte birini kullanıyor olacağız ve böylece hem ormansızlaştırmayı, hem bu ortaya çıkan karbonu, hem bu ortaya çıkan hava kirlenmesinin hepsini geri çevirmek ve iklim değişiklerini tekrar düzeltmek mümkün hale gelecek. Temel olarak bundan bahsetmeye çalıştım ben. Rakamlarla olan kısmını hemen ben size tekrar bir ifade edeyim onu. Bu arada başka sorularınıza cevap vereyim, onu tekrar daha detaylı ben anlatayım, hani kaybetmemek adına söylüyorum. Tamam hocam, ben bu tam bu konuda şeyi sorabilirim aslında size. Genelde hani... E... Hayvan endüstrisi üzerinden bir e, sağlık sistemi de yürüdüğü için insanlara işte sürekli hayvansal ürün tüketmeleri e, kaliteli proteini oradan alabilecekleri yönünde bir öneriler geliştiriliyor reklamlar öyle işte çocuk yetiştirme düzenimiz öyle hani çocuğunuza süt içirmediyseniz et yedirmediyseniz kendinizi suçlu hissedecek edecek şekilde böyle bir e, koşullandırma yapılıyor insanlar üzerinde. E, bu reklamlarımı ve endüstrinin ağırlığıyla hani siz ne diyorsunuz gerçekten de hani böyle e, aynı zamanda hekim olduğunuz için galiba bu konuya çok iyi cevap verebilirsiniz diye düşünüyorum. Aslında vücut şeyin karbonhidratın ya da proteinin ya da işte kalsiyumun ya da ne gerekiyorsa demirin nereden geldiğine bakmıyor. O yeterli miktarda sağladığınızda bunu zaten kendisi bağırsaklar bunu özümseyip bedenimize kazandırıp bize kullanılabilir hale getiriyor. O yüzden kalsiyumun sütten ya da bir atıyorum karnabahardan ya da tahıldan gelmesinin vücut açısından bir şey yok. Eksisi ya da artısı yok. Yeterli miktarda alması yeterli. Burada sıkıntı insanlar hep e, kalsiyum hani süt beyazdır o yüzden kalsiyum içerisinde bol miktarda vardır o yüzden süt içmeliyiz gibi bir yaklaşım var. Halbuki sün içerisinde beyaz rengi veren şey yığı ya da içerisindeki proteinlerin bir renk kırılımı yani bu doğanın yarattığı doğal bir şey ama bu demek değil ki süt en doğal gıda. Nereden geliyor bu inanış? Çünkü bebekler doğduklarında süt içerek büyüyorlar. Annelerin karnından çıktığında ilk beslendikleri şey su ve çok hızlı büyüyorlar. İnsanlar da sonrasında sanki bunu devam ettirerek çok daha sağlıklı bir birey olacaklarmış gibi bir e, algıya kapılmış olabilirler diye düşünüyorum uzun yıllar. Ya bazı kültürlerde halen böyle sütün anlamda kullanımı var. Mesela bazı vücut geliştiricilerin özellikle süt tüketimi söz konusu böyle enteresan bir yaklaşımla Hı. ama beden özellikle hayvansal gıda aramıyor. Bu net. Yani bugün birçok bilimsel çalışmaya baktığımızda birçok gelişmiş ülkenin Batı ülkelerinin özellikle Amerika'nın, Kanada'nın yaptığı bu beslenme kalabuzlarına baktığımızda orada temel olan şey bedenin gerek duyduğu karbonhidratı, proteini, yağı, vitamini almak. Orada hayvansal ürünlerden alınması gerektiği bahsedilmiyor. Hatta hayvansal ürün, aramı, hayvansal ürün alımının minimize edilmesi haftada maksimum belli bir gramaja kadar alınması öneriliyor. Çünkü bu ürünler sadece paket olarak, işte protein olarak ya da demir olarak... işte Kalsiyum olarak gelmiyor. Bunların içerisinde esasında bizim dışarıdan hiç almamamız gereken kolesterol gibi, doymuş yağ gibi, trans yağlar gibi hiç almamamız gereken büyüme hormonu denen ismi çok güzel ama kendisi çok iyi olmayan bir hormon var. Antibiyotik kanıtları var. Işadıkları çevreden gelen toksinler var. Bunlar bizim ihtiyacımız olan şeyler değil. Tam tersi uzak durmamız gereken şeyler. İşte bunlar hiç anlatılmıyor. Ee, Endüstrinin desteğiyle bir taraftan sürekli hayvansız ürünler Sağlıklı, adeta bir yaşam pınarı gibi sunuyor bize. Halbuki gerçek öyle değil yani. Bunu açık açık söylemek lazım. Bir hekim olarak benle çocuğumu uzanabildiğim yere kadar kendim gibi yani bitkisel besliyoruz evde. Eşimiz, eşimle birlikte. Ee, ancak tabii burada kontrol edemediğimiz faktörler de var. Mesela okula gittiğinde bunu kontrol edemiyoruz. Ya da dışarı bir yere gittiğimizde her zaman bizim seçimlerimize uymayabiliyor. Biz zorlama şekli değil de onu anlatarak bunu şey çab çabasındayız. Ben de Konuşsun aynı sorunları be. yaşıyorum onu hocam. Benim, benim benim de bir oğlum var 12 yaşında. Yani istiyorum ki kendi tercihiyle oluşsun. Çünkü hani bir benden dayatma şeklinde geldiği zaman evet. yani ben zaten evde bitkisel beslendiğim için benimle genellikle uyumlu beslenmiş oluyor ama dediğiniz gibi dışarıda ya da arkadaş çevresinde, okulda gördüğü zaman bir şeyi merak ediyor, onu <gülüyor> yemek istiyor ve onu engellemek de gerçekten tersi bir psikoloji doğurabiliyor. Daha tutkulu bir şekilde ona saldırabiliyor çocuklar. Bu konuda dengeyi nasıl kurabiliriz bilmiyorum ama kurmaya çalışmak gerekiyor gerçekten. Ben anlatıyorum. Bu aynı sizlerle konuştuğumuz gibi, toplantılarla konuştuğumuz gibi... ...onu anlayabileceği seviyede beslenmenin ne olduğunu anlatmaya çalışıyorum ona... O kendi tercihlerini yapması için donanımı şimdi sağlıyorum. Zamanla kendisi kararlarını verecek. Dediğiniz gibi zorlamayla olmaz bu iş. Bizim kontrolümüzde olmadığı zaman kendi fikirleriyle hareket edecek sonunda. O güne hazırlamak önemli olan. En çok zaten e, insanlara soru işareti olarak kafalarında oluşturulan iyi ama demir ne olacak? İyi ama protein, amino asitler ve e, işte bir de B12. <gülüyor> en çok bunlar evet. e, e, söz konusu oluyor. Ben de okuduğum birçok kitapta işte vegan olma sürecinde ya da bitkisel beslenmeye geçiş sürecinde diyelim. Araştırdığımda bunu gayet bitkilerle sağlayabileceğini çok rahat hani günde belli başlı öğünleri buna yönelterek çok rahat yapabileceğini görüyorsun. Bir de şey ne diyorsunuz hocam mesela bitkisel beslenme ya da vegan beslenme diyelim çok pahalı olur imajı oluşturmuşlar insanlarda. Hani böyle evet. bir şey var yani. <gülüyor> Şöyle şimdi... E Vegan beslenmeyi e, bu gösteren, bu işin böyle e, görselliğini sunan kişilerin paylaşımlarına baktığınızda hep çeşitli ürünler var. Yani bir tane vegan influencer görmezsiniz ki kuru fasulye pilav yiyerek yani bunu paylaşsın ortaya koysun. <gülüyor> <gülüyor> Daha, tercimek çorbası içerken bunu resmini ortaya koysun. Hep gördüğünüzde böyle tofu, çeşitli bitkisel sütler ve de böyle bu ürünlerin karışımıyla ile edilen ürünler görüyoruz yine. Gerçek anlamda yine bir besin yok ortada. Bunlar sunulduğu için insanlar da veganlığı ve ya doğrusu vegan beslenmeyi böyle sanıyorlar. Hı. Halbuki biz evimizde çorba içiyoruz, pilav yiyoruz, kuru fasulye yiyoruz, mercimek yiyoruz yani ya da soğan yiyoruz, ekmek yiyoruz yani. Farklı <gülüyor> bir şey yok esasında. Pahalıyı bırakın. Bizim e, uzun yıllardır harcamalarımız azaldı. Yani eve et girmeyince, süt ya da süt ürünlerini işte yoğurdu, peynir ya da yumurtayı almayınca zaten e, normal topraktan gelen gıdalar her bir öğünde yemek hazırlamak için kullandığınız gıdanın miktarı ve şey ciddi düşüyor. Harcaması ciddi düşüyor. Yani biz bunu yaşadık. O bahsedilenler ürün satın alanlar için geçerli. Yoksa sağlıklı bir bitkisel beslenmede şey artmıyor. Harcamalar artmıyor. Tam tersi azalıyor. Ben de hem evde hem kitap işte kendi yemeklerimi yapıyorum. Gelen insanlarla sohbet ettim. Diyorum yani böyle artistik bir şey yemiyorum ki ben işte. Dediğiniz gibi kuru fasulye, mercimek. İşte ne bileyim bamya. Ya zaten protein ağırlıklı olan bakliyatlardan günde bir öğün koyduğunuz zaman, yeşillikle yediğiniz evet. zaman yeterli zaten. Abartmaya da gerek yok zaten. Evet. <gülüyor> Maalesef böyle bir algı var ama. şeyin Yone'nin çok güzel bir kitabı vardı. İnsan neden vegan olur diye aslında bu iyi ama diye başlayan tüm sorulara orada cevap var. Yani merak eden okurla, okurlar diyorum ben kitapçı olduğum için. Merak eden dinleyicilere buradan önermiş olalım. Hocam bir de e, tarım arazisi yoğunluğu işte bu beslenmeye göre onların tahribatı mesela Brezilya bu, bu, özellikle Bolsonaro döneminde çok e, inanılmaz bir tahribat yapıldı. Şimdi işte orada hükümet değişti. İşte Lulanın yeni vaatleri falan var ama hani dünyada nasıl bizde nasıl bu tarım tarım arazisi meselesi çünkü e, fosil yakıtla e, hayvan endüstrisi şu anda gezegeni e, kirletmede ya da karbon dioksit üretmede başa baş gidiyorlar benim bildiğim kadarıyla taşımacılık sektörüyle gıda üretimi e, en büyük iki karbondioksit kaynağı dünyada yani tabi şeyi biraz iğneyi derler ya hani iğneyi kendine çuvalını başkasına batırmak gerekir diye. Şimdi taşımacılık sektörüne sebebi bizleriz. Her aldığımız ürün, tükettiğimiz her türlü şey bu sadece gıda olmak zorunda değil. Yani bazen böyle e, vitiksel beslenenleri suçluyorlar ya avokado yiyorlar, soya tüketiyorlar falan gibi. <gülüyor> yani burada hani, zaten bunları tüketmek zorunda değiliz ki ben de çoğunlukla tüketmiyorum ama e, bir taraftan aldığımız her ürün ya da her türlü tüketim malzemesi esasında... Bu krizine ya da havaya salgılanan her bir gram karbondioksite katkı sunuyor. Çünkü maalesef taşımacılığın iklimle dost bir şeyi yok. Bir çeşidi, bir yöntemi maalesef yok. Hepsinde uzun mesafeler giderken dizel yakıtlar kullanılıyor ve doğaya inanılmaz zarar veriyor. Doğaya inanılmaz karbondioksitler salınıyor. Bu bir... Bak. Diğer tarafa gelecek olursak şey üretmek için, e, hayvansal gıdaları üretmek için maalesef çok fazla miktarda o hayvanları beslemek lazım. Yani bir hayvandan bir gram... 1 kilo et almak istiyorsanız bunu yaklaşık olarak o 1 kilogram eti almak için 25 kilogram yemle beslemek lazım. Bu yaklaşık bir değer. Şimdi siz bunu üretmek için o 1 kilogramlık yiyeceği insanı yedirmediğiniz için onun yerine 1 kilogramlık et yemek istiyorsa bir insan bu sefer bir birim arazi yerine 25 birim araziye ihtiyaç duyuyor. Ve insanların satın alma gücü arttıkça dünyada yavaş yavaş et e, talebi de maalesef artıyor. Yani bu sanki Gelişmenin bir e, eş, güdü, eş koşulu gibi soruluyor insanlara. İnsanlar maalesef et talebi de artıyor. Bu anlamda sürekli yeni yeni arazi, yeni arsalara ihtiyaç duyuyor. Diyor ki burada hayvanlar yem yetiştirilsin. İşte Brezilya'daki bu yağmur ormanlarının e, yıkılması, kesilmesi, yerine tarla yapılması esas sebebi bu esasında. Ciddi miktarda hayvancılık için bir tarım arazisine yani orada yetiştirilen o yemlere ihtiyaç var. O yemleri yetiştirmek üzere de sürekli yeni tarlalar açılmak zorunda kalıyor. Çünkü bunun maliyetinin de belli bir yere tutulması lazım. Devletler maalesef ormanları gelir, getir, gelir getirmeyen alanlar olarak görüyor. Evet. Yani evet. buradan bir şey elde edemedikçe, ürün elde edemedikçe sanki burası değersizmiş gibi. Halbuki onlar bizim yaşamımızı devam ettiren temel şey olan oksijeni sağlıyorlar. Yani havadan karbon çekip biz esasında bir fanusun içerisinde yaşayan canlılarız. Bu fanusun çok ince ayarları var. Bunlar değiştiği zaman geçmiş olsun. İnsan nesli tehlikeye girecek. Bitkiler devam edecek ama bize bir şey bize olan olacak <gülüyor> Ola yani. Mı? Ya tam buraya gelmişken e, bence biraz şeyden de bahsetsek hocam, e, vegan eti, hayvan hakları. Çünkü hani e, biz konuşurken şöyle algılanabilir, e, insan merkezli bir yerden algılanabilir. Çünkü gezegenin e, zarar görmesi, insanın zarar görmesi üzerinden, e, şey, insanın beslenmesi söz konusu olduğu için mecburen anlatımları onun üzerinden yapıyoruz. Sonuçta bir de hayvanların yaşamı söz konusu yani. Doğru. Onların kendinde olan bir değerleri var. Yani biz ayrıca zaten onun için yememeliyiz değil mi? yani Öyle bir şey yok. Evet. Şöyle tabii. E, tabii ben şeyden başladım. Bu anlatımımı, e, iklimi beslenme üzerine yaptığım için tabii insanlar oradan daha çok etmiyorlar. Niyeyse her bir canlının esasında yaşayan, yaşamdan keyif alan, acı çekmekten acı çekmekten kaçınan ve hayattan keyif alan canlıların yaşam hakkını biz elinden alamayız. Böyle bir hakkımız yok. Hani bu bilince vardıktan sonra zaten geri dönüp hani tekrar bu veganlıktan vazgeçmek ya da bitkisel beslenmeden vazgeçmek diye bir şey çok mümkün değil. Yani bunu bilmek gerekiyor. Ben hani bu noktaya tabii ki ilk başladığımda herkesin belki motivasyonu farklıdır. Bu yüzden de biraz hani diğer konuları da anlatarak girerek başladım ama tabii ki hayvan hakları bu işin içerisindeki en önemli şeylerden bir tanesi. Bir sürü ayak varsa bu tür bir yaşam tarzında bunlardan belki en önemlisi hayvan hakları. Diğerleri tabii ki bizim yaşamımızı etkileyen şeyler ama esas işin muhatabı, hayatı elinden alınan, yaşamı kısıtlanan, ömrünü kaliteli ve keyif alarak geçirmeye çalışan o da başka bir canlı türü. Biz hep kendimizi sanki bilinçli ve keyif alan canlılar gibi sayıyoruz ama öyle değil. Doğadaki canlıların çoğu gerçekten acıdan kaçınıyorlar, keyif almaya çalışıyorlar ve onların hayatlarını elinden almaya hakkımız yok. Bu da bu, bu primer gerçek zaten, yani bunu atlamıyoruz. Sadece anlatırken, Belki insanları kolay etkilemek için, insanların anlamasını Aynen. kolaylaştırmak için direkt onları etkileyen bir konu üzerine anlatmayı tercih ediyoruz. Belki bu sebeple direkt giriş olmamış olabilir. <gülüyor> zaten hani ben sizi e, konferanstan sonra işte çalıştaydan sonra diyelim daha doğrusu Yaşamdan yana Derneği'nin standında önlük giymiş ve orada aktivist olarak görünce zaten <gülüyor> Çok, çok hoşuma gitmişti. Hani hekimliğinizin yanında ya da işte orada çalıştayda sunum yapan bir hoca olmanızın dışında bir aktivist olarak orada yaşamda yana derneğinde görmek gerçekten hepimizin e, bir yandan bunu yapması gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam e, süremizin de neredeyse sonuna geldik. Son sözlerinizi alarak bitirelim. Belki israfa kısaca bir değinebilirsiniz. Evet. Ya şöyle evet. Tabi bu gıdadan bahsettik. İktimiz yönetikten bahsettik. E, hayvansal daha üretimi iklim üzerine çok önemli etkiler yapıyor ve geri dönemez noktaya gelmemizi çok hızlandırdı. Bu nedenle bu bir yanı. Ama bir taraftan da şu an dünya üzerine üretilen her üç yiyecekten, üç birim yiyecekten birisi ziyan olduğu için sofralara ulaşmıyor. Buna dikkat etmek lazım. Bu ziyanı israfı azaltarak da küresel beslenmenin yanında e, bu gıda üretiminin getirdiği küresel etkiden iklim etkilerinden sıyrılmamız mümkün olabilir. Buna da dikkatle eğilmek ve ee, bir taraftan da gıda adaletini sağlamak için, insanların da beslenmeye ulaşımını, besin ulaşımını kolaylaştırmak için buna da dikkat etmek gerektiği düşünüyorum. Bu anlattığım kaynakları esasında insanlar kendileri ulaşabilirler. Bir site var, e, Our World in Data isminde. Ee, hı hı. Burada esasında bu bahsettiğim bilgilerin hem yazılı halleri hem de grafikler halinde ikna edici formları mevcut. Kendileri de bakıp inceleyebilirler. Ama onun yanında... United Nations'ın yani Birleşmiş Milletler'in bir takım raporları var. Onun yanında iklim değişikliği komisyonları var. Bunların raporları var. Buralardan esasında birçok şey ulaşabilirler bu bahsettiğimiz konularla ilgili çok görsel ve ikna edici raporlara. Bunları da söylemek istiyorum. Hani biraz da kişiler kendileri de aktivizm yapmak isterlerse <gülüyor> hani bu görevi paylaşabiliriz hep birlikte. O halde bu bilgileri vererek ya da o sitelere ulaşıp okumalarını tarif ederek ya da dileyerek programı kapatalım ne dersiniz? <gülüyor> Evet çok sevinirim. Teşekkürler bana bu fırsatı sunduğunuz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler programı 2017 yapımı Beden ve Ruh filminin müziğiyle bitiriyoruz. Film çok güzeldi Macaristan yapımı. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Tam da konuştuğumuz konularla alakalı bir film. İki hafta sonra görüşünceye dek hoşçakalın.